A'bubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu alay Resulina Muhammed Ve alay alihi ve sahbihi Ve man sar alay nehcihi Ve man ittabahu bi ihsan la yevmi d-dil Rabbi şirahli sadri Ve ahli lukta tamillisani Yatqahu qabli Amma ba'd Mughni'den kaldığımız yerden Devam ediyoruz. i̇bn Kudame gene Faslun demiş. Bir başlık daha açmış. idara al ahlu Eğer bir ülkenin halkı bir beldenin ehli hilali görür iseler lezime cemii albiladissavm savmu Meşhur hilafta tercih ettiği görüşü söylüyor diyor ki bütün beldelerdeki müslümanlara o zaman oruç vacip olur. Wa hadha kavlun leysi ve ba'du ashabisshafi'i Leys'in sözü ve şafiilerden bir kısmın bir grubun sözü budur. وَقَالَ بَعْدُهُمْ Bazılar dediler ki, اِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةً قَرِيبَتٌ لَا تَخْدَلِفُ الْمَطَالِعُ لِأَجْلِهَا كَبَغْدَادِ وَالْبَصْرَةِ Mesela Basra ve Bağdat gibi iki tane birbirine yakın beldeyse dediler, bunlar evet, eğer Bağdat görürse Basra'ya da e, o zaman oruç vacip olur veya Bağdat'ta görülürse Basra'ya da vacip olur dediler. وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا ama beldeler arasında uzaklık var ise kel hicaz ve şam mesela irak şam ve hicaz arasındaki mesafe kadar uzun ise feli kulli ahli beladin her beldenin o zaman kendi hilalini görmesi gerek dediği bir grup ilim ehli ama az önce de ifade ettiğimiz gibi musannif olan İbn Kudame el Hambeli hanbellerin görüşünü naklederek diyor ki bir beldede görülürse bütün müslümanlara oruç vacip olur Varu yan ikrime ikrimeden de bu rivayet edilmiştir. Annahu qala li kulli ahli baladin ru'yatuhum ikrimedem Şam'daki her belde kendi hilalini kendi gözetler. Ve o mezhebu'l Kasim ve Salim ve İshak bunların da mezhebi buymuş. Lima rava Kurayb. hadisi denen bir hadisten dolayı bunlar böyle söylüyorlar. Qala kadimtu Şam'a. Kurayb gittim diyor. Fastahalla alayya hilal Ramazan wa ana Ben iken Ramazan hilalini gördüm diyor. Fe ra'ayn al hilal laylat al cumuati. Biz cuma günü gördük hilali diyor. Thumma qadimtul medineti fi akhir al seher. Ay'ın sonuna doğru da Medine'ye gittim diyor. Fe seleni İbn Abbas. İbn Abbas bana sordu. Dedi ki: Thumma zekara al hilal. Hilali zikretti diyor. Fe qale meta ra'aytuhu al hilal? Ne zaman gördünüz hilali? Qultu ra'aynahu laylat al cumuati. Dedi ki: Cuma günü gördük biz. Fekale ente ra'aytahu tel cumaati. Ben dedim ki İbn Abbas'a sen de mi Cuma günü hilali gördün? Kultu na'am. Pardon İbni Abbas soruyor Kureybe. Sen de mi gördün? Belde halkı gördü de sen de mi gördün? O da diyor ki na'am. Evet ben de gördüm. Ferra'ahun nasu. İnsanlar da benimle beraber gördüler. Ve samu ve samu muaviye. İnsanlar doğruş tuttular. Muaviye de bizimle beraber oruç tuttu diyor. Faqala lakin raainahu laylata Ibni Abbas diyor ki biz cumartesi gördük hilaliniyor. Fela nezalu nasumu hatta nukmila 30 au nara. Biz devam edeceğiz oruca bu şekilde ya 30'a tamamlayacağız ya da hilali görünce 29'unda bozacağız diyor İbn Abbas. Fakultu alla naktifi bi ru'yati muaviyye ve Muaviyenin görmesi ve Muaviyenin oruç tutması sana yetmez mi? Fakale la Hakedha amara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır bize Resulullah böyle emretti diyor. Ravahu Muslim. İmam Muslim bu hadisi sahihinde tahric etmiştir kardeşler. Ve قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. Bu Tirmizi'nin meşhur ıstılahı sahih, hasen ve garip hadistir diyor. Garip hadis demesinin sebebi diğer açık sahih naslara açık muhalefetinden dolayıdır. ولنا diyor İbn Kudame bizim mezhebimiz ise kavlullah-ı teala Allah'ın şu sözdür Fe men şahide minkumu şehrefe'l-yasmuh sizden kim o ayı görürse oruç tutun emridir biz bundan dolayı diyor kim görürse görsün fark etmez bütün belde ehli olarak oruç tutarız diyor ve kavlün nebîsallam lil Arabi lamma kâle lahu Allah emereke en tasuma ki bir sene içerisinde bir ay oruç tutmayı Allah mı sana emretti? Kale naam dedi ki nebisasın? Evet. Ve kavluli aha lamma qala lahu ماذا farad Allah aleyhi min as-sawm shahra Ramazan? Gene adam biri sormuştur Resulullah Allah bize neyi farz kıldı? Dedi ki Ramazan ayının orucunu farz kıldı. Ve icma'al ala wucub is-sawm shahri Ramazan. Müslümanlarda Ramazan ayının orucunun Vacibliğine icmat etmişler. Waqataba enne hadha al-yawm min shahri Ramadan bi shahadati ath-thiqat. güvenilir olan ravilerin şahadetiyle beraber artık Ramazan ayı girmiştir. O yüzden bütün beldelerin oruç tutması lazım diyor. Fe vacabe savmuhu ala jame'i'l-muslimin. Oruç da o zaman bütün Müslümanlara vacip olur. Wa anne shahra Ramadan ma hilalein. Çünkü Ramazan iki hilal arasında da ay değişmez yerden yere. Her yerde ay aynıdır. Bugün E, bilim artık gözlem, teknik cihazlar e, hilalin dünyanın her tarafından aynı görüldüğünü ortaya koymaktadır tabi geçen sene bir komedi vardı adamın bir tanesi çıkmış televizyonda diyordu ki ya diyor Amerika'da hilal bir gün sonra görüldü ahmak adam bilmiyor ki dünyanın yarısı gece yaşıyorken diğer yarısı gündüz yaşıyor tabi bir gün sonra görecek bu da delildir ki bir gün önce doğuda görülmüş demektir bir gün önce doğuda görülür bir gün sonra da batıda görülür zaten Çünkü o batı için yarın daha yeni olmuştur yani onlar geceyi yaşıyorlar. Netice itibariyle ayın hareketleri tıpkı güneşin hareketleri gibi dünyanın neresinden gözlemlenirse gözlemlensin değişmez. Yalnız fark şurada olabilir. Dünyanın belli bir coğrafyası vardır. Mesela Suudi Arabistan gibi hiç yağmur almayan, hiç bulutun olmadığı, hiç karın yağmadığı, atmosferin göğün çok açık gö, görülebildiği ve gözlemlenebildiği bir yer vardır. Veya İngiltere gibi senenin bütün yılını bulutlu geçiren bir bölge vardır. Yani iki yerden de hilalin aynı şekilde gözlemlemesi tabii ki hem aklen hem ilmen hem de şeran mümkün değildir. Netice itibariyle eğer bugün teknolojinin de insanlara sunduğu fırsatlarla beraber eğer bir beldede Müslümanlardan bir tanesi Veya iki tanesi veya üç beş tanesi fark etmez. En az bir olmak kaydıyla beraber Müslümanlar eğer şehadet ederseler ki Ramazan hilali görülmüştür. İster Bangladeş'ten gelsin ister Hindistan'dan bu haber gelsin isterse Çin'den gelsin fark etmez. Müslümanlardan bir tanesi gördükten sonra bütün Müslümanlara oruç tutmak o dakikadan sonra vaciptir. Zaten bu görüşte dediğimiz gibi Hanbelilerin ekserisinin görüşüdür. Evet. وقد ثبت ان هذا اليوم منه في سائر الاحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق وليق ووجوب النذر وغير ذلك من الاحكام فيجب صيامه بالنص والاجماع اجماع ونص ile diyor o gün oruç tutmak gerekir vel en belignet al adile teşhedet bi çünkü adil bir şahidin bizim için beyinedir diyor karinedir işarettir bizim de ona itimat etmemiz gerekir kemale takarabetil buldan tıpkı hani bu görüşe giden her belde kendisi e, gözlemlemelidir diyen alimler var ya. Bu alimler zaten iki tane yakın belde için bu sözü söylememişler. Uzak beldeler için söylemişler. İbn Kudame de diyor ki iki yakın beldede hüküm buysa e uzakta da aynıdır, değişmez diyor. Böyle bir hüccet getiriyor İbn Kudame. Fe amma hadisü e eğer denilirse diyor. Kureb hadisi nedir o zaman? Az önce nakledilen İbn Abbas diyor siz hangi gün gördünüz Cuma günü biz Cumartesi gördük diyor. Kureybi hadisi ise diyor fe inne lale annahum la yuftiruna kureybi Onlar diyor Kureyb'in sözüyle Ramazan'ı bitirmeyeceklerdi. O yüzden itimat etmediler diyor. Hatırlayın önceki dersleri nedir dedik biz? Ramazan'ın girişi bir şahitle yeterlidir. Ama çıkışı için kaç şahit lazımdır acık görüş? 2 şahit lazımdır. Kureyib ise tek şahit Cuma günü görüldüğünü. Eğer Cuma günü görülmüş olsaydı ve oradan itibaren sayılmaya başlandığı takdirde 30 gün tamamlandığında veya 29. günde orucu bozmalar lazımdı Medine'deki İbn Abbas ve beraberindeki sahabeleri. Kureyib tek başına şahitlikte yeterli olmadığı için bir tane daha şahit gerektiği için İbn Abbas itimat etmiyor o şahadete. İbn Kudame bu hadisi bu şekilde temin ediyor. وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ Biz de bu görüşteyiz diyor. وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ وَجُوبُ قَدَى الْيَوْمُ الْاَوَّلِ Burada İbn Abbas'la Kureyp arasındaki veya Muaviya arasındaki ihtilaf e, hilalin görülmesinde değildir diyor. O günün orucunun kaza edilip edilmemesindedir. Şimdi bunlar cumartesi başlamış Medine'dekiler orucu. Onlar cuma başlamışlar. Şimdi Kureyp öyle dedi diye tek bir şahitle İbn Abbas radiyallahu anhuma o günü kaza ettirecek mi edecek mi insanlara? Bunu yeterli görmemiş çünkü bazıları da Ramazanın girişi için iki tane şahidin olması gerekliliğini öne sürmüşler. Walaysehu wa fil hadis hadiste ise dediğimiz gibi İbnul Qolaym bunu ifade ediyor. Her beldenin kendisinin gözlemlemesi gerektiğinin delili yoktur diyor. Feinqil fakat kultuminden nessa idasam bi şahadetin wahebin 30 yaman ve lem yarawul hilala Valem yarabul hilale. Eğer denilirse ki diyor insan, siz diyorsunuz ki insanlar bir kişinin şahadetiyle beraber 30 gün oruç tutsalar hilali görmeseler, hilal görmeyince ne olur? 30 güne tamamlanır. Eftar ufiyah hadil vajehini. O zaman diyor iki görüşten birine göre oruçlarını bozmaları lazım diyor. Aynı günde. Gul <gülüyor> diyor? Biz deriz ki cevaben el cevaban hadamin vajehin. İki yönden size cevap veririz. أحدهما أننا إنما كنا يفترون إذا سموا بشهادتي فيكون فطرهم مبينا على سموا بشهادتي diyor ki tıpkı nasıl girişinde bir kişinin şahitliğini delil alarak yaptıysalar diyor çıkışında da aynı kişinin şahitliğini delil alaraktan diyor bu insanların iftar etmesi gerekir yani artık ramazanı bitirmesi gerekir bizim mezhebimize göre diyor vahahu lam yasum bi qabl fa lam yujtmay yajuzu bina'ul fitri alayhi athna'an min hadis Diyor, devam ediyor. Sonra e, mesele demiş, tekrar başlık açmış. Şimdi Kadı Hıraki'nin metnini şerh ediyor diye. Kadı Hıraki'nin sözünü getirecek. Bu حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ اَوْ قَطَرٌ وَجَبَ سِيَامُهُ وَقَدْ اَجْزَأَ اِذَا kana min شَهْرِ Ramadan. Eğer diyor havada Hıraki söylüyor bu sözleri. Eğer havada kapallık yoksa e, eğer hiçbir şekilde Hilal'in gözlemlesini engelleyecek hiçbir şey yoksa o zaman diyor oruç vacip olur ve o gün Ramazan ayıdır öyleyse onun yerine getirilmesi gerekir. Ne diyor burada devamında? اِخْتَلَفَتِ الْرِوَائَةُ عَنْ اَحْمَدْ رَحِيمِ اللّٰهِ فِي هَذِي Bu meselede diyor Ahmet'ten iki tane rivayet gelmiş ihtilaf var. فروي عنهم مثل ما نقل الخيراني إخترها أكثر الشيوخ أصحابنا هم بلالين. Çoğu şefkârı bu görüşü seçtiler. خیرانی de bu görüşü seçtiliyor. Vahhu amadha bu Ömer. Ömer. Vabnihi oğlu Abdullah ibn Ömer'in mesabi ve Amr ibnul As ve Abu Hurairah Asma قال ibn Abdullah ve Abu Huzman al Hindi ibn Mutra. وَمَيْمُونِ اِبْنِ مِحْرَمْ وَطَوَسْ وَمُجَاهِدٍ Neredeyse selefin tamamı bu görüşte. Nedir o görüş? وَرُوْيَ عَنْهُ عَنَّ النَّاسَ تَبْعَنْ لِلْإِمَعِ İşte bu görüş. İnsanlar imama tabidirler. Yani aslında bu ihtilafın, bugünkü var olan ihtilafın sebebi de Müslümanların başında bir imamın olmayışıdır. Müslümanların başında bir imamın olmayışıdır. Müslümanların başında bir imam olsa kendi heyetiyle bir gözlem yaptırır. Eğer hilal görüldüyse kendi içtihadını alır. İmam ne için vardır? İhtilafları ortadan kaldırmak için vardır. Bunun en açık delilini daha önce de zikretmişizdir. Abdullah İbni Mesud, e, Hazreti Osman radıyallahu anh'unun hilafeti döneminde Mekke'ye, e, Umre'ye geldikleri vakit Abdullah İbni Mesud kendilerinin seferi olarak taksir yapıp iki rekat kılmaları gerektiğini söyledi. Osman'la tartıştı. Osman halife dedi ki kılacağız. Dört kılacağız. Ondan sonra namaza imamlığa geçti, dört kıldı. Abdullah İbni Mesud arkasına durup dört rekat kıldı. İnsanlar dediler ki İbni Mesud'e sen iki saattir adamla tartışıyorsun, iki rekat kılmamız lazım. Sonra kalktın dört kıldın. Niye böyle yaptın? İbni Mesud onlara dedi ki o imamdır. İmam ihtilafları çözmek içindir. Ben ona tabi oldum. İmama tabi olmak vaciptir diyor. Ve orada kendi mezhebi, kendi içtihadı iki olmasına rağmen Abdullah İbni Mesud kime tabi oluyor? İmama. Selef'ten de ismini saydığımız bu kadar insan da bu mevzu da imama tabi olunması gerektiğini gösterir. Yani bugün belki halife yok Müslümanların başında ama Müslümanlar şehirlerde, ülkelerde grup grup, öbek öbek, cemaat cemaat zaten varlar. Önce cemaatlerin başlarındaki insanlar bunu gözlemlerseler ve E, subut ettirirseler sonra o cemaat başında başlarında var olan insanlar bir araya gelip ortak ağız birliği yaparsalar Müslümanların muvahhitlerin böyle bir ihtilafını ortadan kaldırırlar. Ama muvahhitler bu işi kendileri yapmazsalar kafirlerden aldıkları haberlere itimat edip devletin diyanetinin, hıyanetinin verdiği haberlerle Ramazanı veya bayramı belirlemeye kalkarsalar burada Müslümanlar arasında hilaf düşer ki bu da Allah'ın razı olmayacağı bir şeydir. O yüzden selefin de ifade ettiği gibi Bu meselede kime tabi olmak gerekir? İmam'a. İmam diyorsa ki hilal göründü, Müslümanlar düşen nedir? Hile onun sözüne itimat ederekten orucu tutmaktır veya orucu bozmaktır. Çünkü Peygamber sallam diyor ki, eee, insan sami vu in aftaru aftaru ve haza Hasan ve Bu diyor Hasan ile İbn Sirin'in de görüşüdür liqavlil nebiy sallallahu aleyhi ve sellem as-savmu yewme tesumuna wal fitru yewme tuftiruna wal tudahhun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahih hadiste dar-ı rivayet etmiş sünneninde oruç sizin oruç tuttuğunuz gündür bayram sizin bayram ettiğiniz gündür ramazan bayramı kurban bayramı da kurban et, kestiğiniz gündür yani Resulullah burada genel ifade kullanmış ilim ehli bunu istidlal ederek demişler ki yani imam hangi günü böyle belirlerse odur yani sizin derken cemaatinizin en büyük cemaat neydi İslam devletinde? İslam devletiydi onlar silahla insanlara güçle, sultayla galip gelmişler ve Allah şeriatını tatbik eden en büyük cemaattirler değil mi İslam devletindeki Nebi S.A. diyor ki bayram sizin bayram ettiğiniz gündür oruç sizin oruç tuttuğunuz gündür kurban sizin kurban kestiğiniz gündür Ve bu az önce ismini saydığımız bütün ilim ehli bu hadisi istidlal etmişler bu mezheplerine. قِيلْ مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ ve الْجَمَاعَةِ وَاَغْمُ النَّاسِ Denildi ki diyor bu hadisin manası hakkında, Oroç veya bayram etmek cemaatle beraberdir, insanların çoğunluğuna göredir. Diyor. هذا hadisun حَسَنٌ غَرِيب'tir mizi böyle söylemiş. Van Ahmet, Ahmet'ten de bu rivayet edilmiş rivayetun üçüncü bir rivayet daha var ki la yecibu muhu, ve yuzi uhu an ramadan insahu ve huve kavl ekseri diyor ki o zaman oruç vacip olmaz ve ramazan ifa etmek gerekmez bu diyor ekseri ehli ilmin görüşüdür Ebu Hanife ve Malik ve Şafi ve onlara tabi olanlar bu görüştedirler çünkü lima rava Ebu Hureyre çünkü Ebu Hureyre'den rivayet eden hadisi delil almışlar diyor ki nebi sallam sumule ru'yatihi ve ru'yatihi onu gördüğünüzde oruç tutun hilali gördüğünüzde orucunuzu bozun fe'nugbu bi'aleykum fe'akmilu iddetu iddet-i size kapalı kaldığında da şabanı 30'a tamamlayın revahul buhari onlar da bu hadisi kendilerini deli alarak demişler ki hayır İnsanların çoğu diyor diyor, imam diyor diyor olmaz. Bizim görmemiz, müşahede etmemiz, bu bilgiye ulaşmamız lazım. Bu bilgi bize ulaşırsa o zaman bu hadis gereğiyle amel ederiz demişler. Vakasahannen nebi salsam Hansam ya yavmüşşek muttefekun aleyh. Kene muttefekun aleyh olan Bukhari Müslüm hadisi var. Şek gününde peygamber oruç tutmaktan nehyetmiştir. Şek gününde. Nedir şek günü? Havanın kapalı olduğu, hilalin görülüp görülmemesi noktasındaki ihtilaf. وَلِعَنَّ الْأَصْلَ baka شَعْبًا فَلَا يُنْتَقَلْ عَنْهُ بِشْشَكِّ Biliyorsunuz usulle bir kaide var. Şek, yakin, şek ve şüpheyle izale olmaz. Öyle değil mi? Bizde yakin olan nedir? içerisinde var olduğumuz aydır. Bir şeyde şek varsa, o aslı yok etmek için şek yeterli midir? Değildir. O yüzden alimler bu kaideyi getirerekten demişler ki, eğer o e, o günün Ramazan olup olmadığı noktasında şek ve şüphe varsa şek atılır asla bina edilir yani o gün Şaban ayı sayılır demişler. Veya Ramazan'da olduğunu düşünün Ramazan'ın bitişini gözlemliyoruz hilale bakıyoruz gene şüphe var kapalı gene ne yapacağız şüpheyi atacağız Ramazan'dır deyip oruç tutacağız. Çünkü bu herkesin bildiği en basit ilim talebelerine kadar herkesin haberdar olduğu bir usul kaydesidir yakın şek ve şüpheyle bozulmaz şek atılır asıl üzerine bina edilir e, bu mesela bir de ortaya koyuyor İbnu el Hambeli İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz wa aqli da'wanen bihamdik la ilaha